Eûzu billahi min eşşeytanir <gülüyor> racîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nesallahu ve nesta'înuhu ve nestağfiruh. Ve ne'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât Men yehdihi Allahu fe ve men yudlil fe Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. <gülüyor> Emmâ ba'd fe inne'l istiqâl ve hayral hadîthi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azze ve şerral umuri mühtaçatuhâ ve kulle bir bid'a ve kulle bid'etin dalale ve kulle dalaletin fî'nâr. Allahu Teâlâ Suresi 60. ayetinde Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmuştur. İbn Abbas radıyallâhu bu ayetin tefsirinde ancak Allah'ı birlesinler demektir manası demiştir. Yani e, insanların Yaratılış gayesi, cinlerin hakeza, yaratılış gayesi sadece Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmelerdir, Allah'ı birlemeleridir İnsanın hayatında yaptığı her fiil, söz, düşünce ve davranış olarak bunların hepsi esasında birer kulluktur. Bu kullukları kişi ya Allah Azze ve Celle'ye yönelik yapar, onun rızasına yönelik yapar veyahut da Allah'tan gayrı mabutlar Onların rızası için, onları razı etmek için yapar. Zira ilah kelimesi kendisine ibadet edilen varlık demek. İnsan Allah'tan başka ilahlar ediniyor olabilir. Mesela Allah Azze ve Celle kitabında şeytana kulluk etmeyin. Şüphesiz o sizin apaçık düşmanınızdır buyuruyor. Yani kullardan bazısı şeytana kulluk ederler. Başka bir yerde hevasına ilah edineni gördün mü? Yani manası hevasına kulluk edeni gördün mü demektir. Diğer bir ayette böyle buyurulur. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam altının kulu helak olsun gümüşün kulu helak olsun midesinin kulu helak olsun Güzel elbisenin kulu helak olsun, kadının kulu helak olsun buyurmuştur. Bunlara beddua etmiştir. Demek ki insan bu tip şeylere de kulluk edebiliyor. Yani kulluk kelimesi oldukça geniş bir kavram. Yani insanın söz, fiil, düşünce olarak kendisinden sadır olan her şey bir kulluk. Eğer insan bilinçli hareket eder ve Rabbini tanır, Rabbini birlerse bu kulluğu, yani e, söz, düşünce ve fiillerinin hepsini Allah Azze ve Celle'ye yönelik yerine getirir. Gaflet ettiğinde bu e, sahte ilahlardan herhangi birisine kulluğa düşebilir. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ve ondan önceki bütün peygamberler La ilahe illallah sözüne davet etmek üzere gönderilmişlerdir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Yani ilah, dedik ki kendisine ibadet edilen varlık. Allah'tan başka İbadete layık, hak ilah yoktur demektir bu sözün manası. Allah'tan başka hiçbir varlık ibadeti hak etmez. Ee, i̇badet, şer'i ibadet ve kevni ibadet olmak üzere de ikiye ayrılır. Mesela Allah Azze ve Celle dağların, taşların, hayvanların, yani akıl sahibi olan ve olmayan bütün varlıkların kulluğundan bahsediyor. Ve şöyle buyuruyor, ya isteyerek, tav an kulluk ederler, veya kerhen, istemeyerek kulluk ederler. Yani bir irade sahibi olmaksın. Şimdi mesela, demek ki bizim kainatta gördüğümüz her şey, esasında bir kulluk içerisinde, ya isteyerek kulluk içerisindeler, Allah Azze ve Celle isteyerek kulluk içerisindeler, veya istemeyerek, istemeyerek sözle kastedilen, bunların irade sahibi olmamalarıdır. İnsan irade sahibidir. Allah Azze ve Celle, diğer mahluktan, Ayrı olarak insan ve cinleri, bakın bu ayette insanlar ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Yani kendi iradeleriyle bilinçli olarak sadece Allah'a kulluk etsinler diye yaratılmışlardır. Bu i̇bn Abbas Abbas radiyalarmanın dediği gibi tevhid ile kulluk. Yani Allah Azze ve Celle'yi birleyerek bir kulluk olmak zorunda. Kişi mesela normal yeme içmesi... Bu, e, şer'i ibadetlerden değildir. Fakat yeme içme de Allah Azze ve Celle'ye kulluğu gözeteceği bazı meseleler var. Mesela helalden yemesi emredilmiştir. Haramdan sakınması emredilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki midesinin kulu helak olsun. Demek ki insanın midesine kulluğu yani yiyecek içecek türü şeylere kulluğu söz konusu olabiliyor. Eğer Allah'ın haramına karşı Allah'ın haram kıldığı bir şeye karşı insan onu tercih ederse buradaki kulluğunu Allah'tan gayrına yönlendirmiş oluyor. Artık bunu tercih etmesine sebep olan şey her neyse, kadın mı sebep oldu, altın mı, başka bir şey mi, midesi mi, yani Allah'a kulluktan çıkmasına, isyan etmesine sebep olan şey neyse aslında o onun bir ilahı olmuştur. İnsan bunun farkına vardığı anda bilinçli bir şekilde bunu yapıyorsa bu büyük şirktir. Yani bile bile evet Allah bunu haram kılmış ama bana ne der? Yani ben şeytana itaat ediyorum, ben bunu seçiyorum veya hevamı tercih ediyorum. Ben nefsime uymak istiyorum diyorsa bu bilinçli bir şirktir Allah korusun. Ve Allah işte bundan sorumlu tutuyor. Ama bunun dışında eğer kişi tevhid ehli olursa elbette gafletle bu türden hataları olabilir. Mesela e, Müslümanların günahkarları diyoruz. Allah'a birlemiş esasında, muvahhittir. Allah'a Rab olarak birlemiş, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Rasul olarak kabul etmiş. Fakat e, bu kabul ettiği esas bazen gaflet sebebiyle aykırı düşer. Olayı şöyle düşünün. Mesela Allah Azze ve Celle iblise, ilk küfre sapan iblise Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emrediyor. Burada şayet Secde derse, meleklerin yaptığı gibi, melekler Allah azze ve celle'ye itaat olarak bunu yerine getiriyorlar. Hepsi secdeye kapandılar. Ancak iblis diyor Allah azze ve celle, o secde etmedi, o kibirlenenlerden oldu. Bakara suresindeki ayette bununla kafirlerden oldu diyor. Şimdi şeytan neden kafirlerden oluyor? Bugün Allah'ın emrini yerine getirmeyen bir sürü insan var pek çok konuda. Bunlar niye kâfir olmuyor da özellikle iblisin kâfir olduğunu söylüyor Allah Azze ve Celle. İşte bu bilinç meselesidir. Mesela iblis, iblisle bizim durumumuz çok farklı. Allah Azze ve Celle'yi görüyor, melekleri görüyor. Yani görerek iman ediyor. Cenneti, cehennemi görüyor, her şeyin farkında. Kendisine tam anlamıyla hüccet, ikame olmuş olduğu için her bakımdan iblis bütün bunlara rağmen Allah Azze ve Celle'nin emrine karşı akıl yürütüyor. Diyor ki ateş topraktan üstündür, ben ateşten yaratıldım o topraktan diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin emrinde hikmetsizlik görüyor. Hikmetin gereği e, topraktan yaratılanın, ateşten yaratılana secdetmesidir. De, e, demek ister gibi. Bu şekilde bir e, itirazda bulunuyor. Ve Allah Azze ve Celle bunu kafirlerden kılıyor. Kıyamet gününe kadar artık buna da süre veriyor. İblis süre istiyor. Ve bu süre, e, Ya Rabbi bana kulları dirilteceğin güne kadar, süre ver. Ben onların sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yanaşacağım. Sen onları şükredici bulamayacaksın. Bakın burada şükredici ifadesini de görüyoruz e, e, e, bunun yanında. Mesela kulluk şükürle kaimdir. Yani nedir? Bizler e, neye sahipsek? Allah Azze ve Celle'nin nimeti. Allah Azze ve Celle'nin lütfu. Mülkiyet Allah Azze ve Celle'ye ait. Ve bununla Allah'ın bize lütfettiği şeyler de Şükrümüzü istiyor. Şükür nedir? Allah Azze ve Celle'nin sana lütfettiği herhangi bir imkanı Allah Azze ve Celle'ye isyan yolunda kullanmamaktır. Şükredenlerden bulamayacaksın. mevhumu muhalifi şudur. Onları nankörler olarak bulacaksın. Demek ki iblisin gayesi insanların nankörler olmalarını sağlamaktır. küfrân nimet denilir buna. Küfür sözü de buradan gelmedir zaten. Nankörlük. Allah'ın nimetine karşı nankörlük. Allah sana... Ee, sahip olduğun her şeyi lütfetmiştir. Fakat sen buna rağmen e, bir ego taslayarak Evet, göz benim diyorsun. Halbuki gözün sahibi Allah. Ben harama da bakarım, helale de bakarım diyorsun. Kulak benim, helal de dinlerim, haramı da diyorsun. El benim, helali de tutarım, haramı da tutarım diyorsun. İşte bu aslında Allah Azze ve Celle'ye karşı rububiyetinde bir direşmedir, direnmedir. Mesela suret yapanlar hakkında veya kibirlenen, paçasını kibirle sarıktanlar hakkında Allah Azze ve Celle Kutsi şöyle buyuruyor. ''Azamet benim rida, kibriya gömleğimdir. Bu ikisi hususunda benimle çekşene azap ederim.'' diyor. Diğer bir Kutsi ''Benim yarattığım gibi yaratmaya kalkışamdan daha zalim kim olabilir?'' diyor. İfadeye dikkat edin. Allah Azze ve Celle diyor ki, benim yarattığım gibi yaratmaya kalkışandan daha zalim kim olabilir? Halbuki bunu suret yapanlar hakkında kullanıyor. Resim çeken veya çizen veya heykel yapan. Yani e, insan her şeyin suretini yapabilir ama, şeklen e, mesela ağaç yapar, ev yapar ama, hayvan veya insanın heykelini, suretini yapsa ona asla ruh üfleyemez. O sadece Allah Azze ve Celle'ye aittir. Ona asla o ruhu veremez değil mi? Evet. Ama işte Allah Azze ve Celle ruh veremeyeceği şeylerin şeklini yapmaya, suretini yapmaya benim yarattığım gibi yaratmaya kalkışandan daha zalim kim vardır diyerek tehditte bulunuyor. Kendisine yaratma sıfatına ortak koşmakla nitelemedir bu. Kibirlenmeyi azamet ve kibriyazusunda kendisiyle çekişmek olarak niteliyor. Yani ne demek? Yani sen ne sahipsen, neye sahipsen, neyin varsa bu Allah'a ait. Güzelliğin mi? Güzelliğini veren Allah bir andalı verir senden. Malın mı, mülkün mü, elbisen mi, şatafat mı neyse. Bunların hepsi Allah'ın lütfu. Sen bunlarla nasıl kibirlenebilirsin? Allah sana e, mahlukatına karşı kibirlenmeyi de yasaklamıştır. Bunu nasıl yaparsın? Bakın bunların, bu hasletlerin hepsi esasında kullukla bağlantılı şeyler. Geriye bize sadece aslında tek bir yol kalıyor. Allah yarattı, hüküm ona aittir, hükmeden odur, kainatı idare eden odur. Yani rububiyet sıfatları tam anlamıyla Allah Azze ve Celle'ye nispet edilirse şunu itiraf mecbur hale geliyor. Madem ki Rab o, her şeyin sahibi o, kainatta onun dediğinden başkası olmuyor. O ne istese o oluyor. Bizim ona kul ve köle olmaktan başka hiçbir yolumuz yok. Kim bunu yapmazsa eğer tek Rab olan Allah Azze ve Celle'yi kullukta da kendisinin yapması gereken kulluk noktasında da Allah'ı birlemezse pek çok ilahlar edinmiş olur. Aynı ayette belirtildiği gibi, hadislerde belirtildiği gibi. Onun bir ilahı vardır, birisi iblistir. Bir ilahı daha vardır, hevasıdır. Bir ilahı daha vardır, altındır, gümüştür, arabadır, kadındır, midesidir, şehvetidir, elbisedir. Bir sürü ilaha kul olmuştur. Hayatını sadece bunlara kulluğu e, ikame edebilmek üzere yaşar. Ama Allah Azze ve Celle'ye kulluk hep ikinci plandadır veya hiç yoktur. Karnım doyması Allah'a kulluk etmem. Sözü gibi. Karnımı doyurayım ki namazımı kılayım. Yani. Veya işte işim, ticaretim yolunda gitsin ki ben zikredeyim, ibadet edeyim, ilim öğreneyim falan filan. Yani Allah Azze ve Celle'nin farz kıldığı her meselede insan e, ne zamanki kendisinin özgür bir iradeye sahip olduğunu, serbest hareket edebileceğini düşünürse aslında e, güya Allah'a kulluktan, kölelikten kaçarken aciz birçok varlığın kölesi haline gelir. Hiç farkında olmadan. Daha beter bir köleliğe olur. Gerçek özgürlük ise Allah Azze ve celle kul olmaktır. Yani biz ister istemez Allah'ın kuluyuz. Yani Allah bizim ne zaman doğmamızı dilemişse öyle doğduk biz. Hangi anne babadan doğmamızı dilemişse öyle doğduk. Hangi ülkede doğmamızı dilemişse öyle doğduk değil mi? Ne zaman öleceğimize Allah hükmedecek. Başımıza nelerin geleceğini Allah hükmedecek. Bu hükümler hepsi Allah'a ait. Bize ne kalıyor? Bizim isteğimizle yapmamız gereken kulluğumuz kalıyor. Yani ne demek? namaz çok önemli kulluk şubesi olduğu için namazı ilk etapta aklımıza getirelim. Mesela ibadet noktasında. Namaz kılacağım bir vakit var. Allah Azze ve Celle dilese ve emretse 24 saat var? 24 saatin hepsinin başında yani günde 24 saat, 24 defa namaz kılacaksınız diye emretse biz buna mecburduk. Bunu istemiyor Allah Azze ve Celle bizden. Farz kıldığı şey bu 24 saatin ...yarım saatini... ...günde beş vakit kıldığın namaz... ...yarım saatini bile tutmuyor. Ve parçalara bölünmüş. Bir anda da istemiyor. Namaz vakti geldi. öyle namazı vakti geldi. Sen bu vakitte başka işlerin var. Dünya işlerin. Ne var? İşte karnını doyurman gerekiyor. Kadın peşinde koşman gerekiyor. Veya mal peşinde koşman gerekiyor. Para kazanman gerekiyor. Veya bir elbise peşindesin. Artık her neyse... ...peşinde olduğun şey... Eğer senin namazdan, Rabbinin emrinden, senin sahibinin, e, yani tam senin üzerinde mülke sahibi olan, vaktinin de sahibi, malının da mülkünde sahibinin emrinden seni alıkoyuyorsa, büyük bir aldanış içerisindesin. Bu çok tehlikeli bir şey. Allah Azze ve Celle e, bunu şirk olarak niteliyor. Küfür ehlini, mesela TB 5 ve 11. ayetlerinde e, diyor ki, eğer tevbe eder, yani iman ederler, namazı kılar ve zekat verirlerse artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Onları serbest bırakın. Yani artık onlara ilişmeyin. Bir kafirin, yani İslam'a girmemiş kimsenin Müslüman sayılması bunlara bağlı. Tevbe edecek ne olacak? İslam'a girecek yani. Namazı kılacak. Eğer mal sahibi, mülk sahibi ise zekatını verecek. Eğer bunları yaptılar, onlara ilişmeyin. O Müslümandır artık, sizin kardeşinizdir diyor. Böyle değilse Rum suresi 31. ayetinde belirtildiği gibi namazı kılın, müşriklerden olmayın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kul ile e, küfür arasında veya şirk arasında buyuruyor. Çünkü e, onun namaz kılmasına engel olan şey ya küfürdür ya şirktir. Namazın terki vardır buyuruyor. Yani namazı terk ettiği zaman ya kafir olur ya müşrik olur. Bu kadar nettir bu. Kur'an'da ve sünnette bu mesele bu kadar nettir. Namaz. Sahabe bu yüzden diyor ki, biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri olarak e, namazın terki dışında hiçbir amelin terkinden dolayı küfür görmezdik. Ama namazın terkini küfür olarak bilirdik diyor. İnsanların en hayrıları bu itikattaydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde öğretmişti. İslam tebliğini en güzel yapan, Alemlere rahmet olarak gönderilen, insanların en güzel ahlaklısı, en güzel sözleri konuşan, Allah'tan en çok korkan kişisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bu sözü söylüyor. Kim namazı terk ederse kafir olur. Neden? Çünkü az önce zikrettiğimiz sebeplerden ötürü insanın Allah'tan başkasına kulluk etmesi söz konusu pek çok yerde. Ya hevasına kulluk ediyor namazı terk ederken. Ya iblise kulluk ediyor. Ya paraya pula, ya kadına, ya midesine veya e, tercih etti başka bir şeye. Bu kulluk. Yani Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, bu çok önemli bir ayet. Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bunun için yarattım. Yani bana kulluk etsinler diye. Yani birlesinler. Kulluk ederken başıboş bir kulluk da değil. Kulluk edin diye bunu öğretmek için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiş, peygamberlerini göndermiş. Rasuller bize, Allah Azze ve Celle nasıl, ne şekilde kulluk edeceğimizi öğretmiştir. Yani kulluk edin de nasıl ederseniz edin değil. Namazı kılın da nasıl kılarsanız kılın değil. Bugün dikkat edin. Namaz kıldığı halde, kıldığı namaza koşanlar var. Nasıl? Kıldığı namazla Allah Azze ve Celle'yi razı etmeyi gözetmiyor çünkü. İnsanları razı etmeyi gözetiyor. Bu Çünkü namaz kılıyor efendi değil mi? Böyle şeyler söylenmesini istiyor. Namaz kalanından zarar gelmez. Evet bunlar güzel şeyler. Fakat namaz Allah için kılması gereken bir şey. Bu sebeple eğer bir Müslüman bu asırda dinin garip kaldığı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinin garipleştiği bu asırda Allah Resulü gibi ona benze diyerek, onun emrettiği gibi namaz kılmaya kalktığı zaman namaz kılmayan insanlara vermedikleri tepkiyi bu kimseye veriyorlar. İnsanlar razı olmuyor. Rasulün kıldığı namazdan bugün insanlar razı olmuyor. İnsanlar razı etmek için ne yapman lazım peki? Rasulün kıldığı gibi kılmayacaksın. Hevana göre kılacaksın. O insanların istediği gibi kılacaksın. Bakın demek ki insan namaz kıldığı halde şirke düşebiliyor. Allah korusun bu tehlikeli bir şey. Namaz Allah Azze ve Celle'nin hakkı bir ibadet. O secdeler Allah Azze ve Celle'yi razı etmek için secdenin manası nedir? İnsan düşünsün bunu. Secde insanın en tepe noktasını, en yüksek yerini, yani kibirden arınması için emredilen bir şeydir. En yüksek yerini, alemlerin Rabbi için en aşağılara indirmektir. Ve sen orada diyorsun ki, Subhane Rabbiyal Ala, yukarıda olan, en yüksekte olan Allah Azze ve Celle'yi noksanlardan tenzih ederim. Onun karşısında tamamen, Ya Rabbi, ben ve bana ait olan her şey ne varsa aslında onun sahibi sensin. Bakın ifadeye dikkat edin. Rabbi, Rabbiyel Ala En yüce Rabbimi noksanlardan tenzih ederim. Yüksekte olan, yukarıda olan Rabbimi Rabb ifadesine dikkat edin. Rabbim sensin. Mülket sana ait, hüküm sana ait, kainatta bütün tasarruf sana ait. Benden olan bir şey yok. Ya Rabbi ben bunu itiraf ederek senin huzurunda acziyetle acziyetimi itirafla en yüksek yerimi indiriyorum benim senden gayrı Rabbim yok ilahım yok ama bu şuur eğer o namazda bulunmazsa namaz artık sıradanlaşan bir adet haline gelir e, yani e, ruhtan tamamen boşalmış günlük ritüellerden herhangi birisi haline gelir Duygudan yoksun. Yani namazın maksadından yoksun. O zaman e, insan böyle bir fiille insanları razı etmeye çalışır. Bu sebeple secdelerde elini kaldırmayı versin. Rükuda ellerine kaldırmasına mı tepki veriyorlar? Onu yapmayı versin. İnsanlar memnun olsun. El mi gerekiyor? Mesela şiilerin bulunan yerlerde salmak var. Şiiler bağlamıyorlar ellerini. Şiilerin içerisinde de doğabilirdik biz. Şiilerin arasında sünnet öğrendiğiniz düşünebiliyor musunuz? Yani kendilerini İslam'a nispet eden Şiiler var. Şiilerde el bağlamak yok. Onların arasında olduğunuzu düşünün. Orada doğduğunuzu düşünün. Allah dileseydi herhangi birimizi orada meydana getirebilirdi, dünyaya getirebilirdi. Onların arasında olduğunuzu düşünün. Ve siz öğreniyorsunuz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünneti bu. Ne yapardınız? Önünüzde iki tane yol var. Benim Rabbim Allah. Ve ben bu fiillerimde serbestlik sahibi değilim. Allah nasıl isterse öyle kulluk etmek zorundayım dersin. Bütün e, içinde bulunduğun topluma resti çekersin. Alemlerin Rabbine kulluğunu ishar edersin. Allah senin yardımda olur. Allah senin yardımda olunca bütün dünya, insanlar ve cinler bir araya gelse sana hiçbir zarar veremezler. Senin bununla imanın artar. Ama böyle yapmaz da ben bu topluma ters düşmeyeyim. Allah Resulü bunu emrediyor ama işte insanları memnun etmek için ben ellerimi salıvereyim desen senin onlardan hiçbir farkın kalmaz. Biz bugün çok rahatlıkla diyoruz ki Şiiler mesela sapık bir topluluk. <gülüyor> Cehennemlik bir topluluk yani bu itikatlarıyla. Biz içinde bulunduğumuz topluma bakalım. Allah Azze ve Celle, mesela bakın bu önemli ayetlerden birisi. İnsanların e, gaflet ettiği ayetlerden birisi. İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Namaz kılmaya kalktığın zaman veya herhangi bir e, farz veya müstahap, Allah'a kulluğu e, ishar etmen gereken bir eylemi yaptığın zaman çalışmakta bir ibadet. Bakın ibadetleri insanlar kendileri çiziveriyor. Çalışmakta bir ibadet. Bakın din veriyorlar hemen. Veya başka şeyler. Çalışmak nasıl bir ibadet? Yemek yemek de ibadet. Ben de bunu söylerim. Yemek yemek de bir ibadet. Değil mi? Ama kime ibadet? Mesela düşünün. Yemek yeme nasıl ibadet olur? Ne zaman Allah'a ibadet olur? Ne zaman Allah'tan başkasına ibadet olur? Bir kimse Allah Azze ve Celle'yi tevhid eder. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'a icabet eder. Bunun gereklerini yerine getirir. Farz kılınan namazı eda eder. Değil mi? Bu kimse helalinden yer, yemek yerken bile Allah'a ibadet etmektedir. Ama namaz kılmadı. Namaz kılmayan kimsenin yemek yemesi bile Allah'a ibadet değildir. Yemek yerken o sürekli şeytana ibadet ediyor. Bakın şu hadisi düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor bunu. Biriniz diyor evine girdiği zaman diyor besmeleyi çekmeyi unuttu. Yemeğe oturdu. Besmeleyi unuttu. Şeytan der ki diyor, aha bize yemek var diyor bu akşam. Değil mi? Şeytanı besliyor bu insan. Namaz kılmayan bir insanın, bak tıkka dedi Namaz kılmayan bir insanın besmele çekmesinin hükmü nedir? Bağlayıcılığı nedir? Az önce dedik ki namazın terki küfürdür. Yani o Müslüman değildir. Namaz kılmayan bir insan. Müslüman olmamıştır o kimse. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani hayatta olsa bugün, dün neyle emrolunduysa bugün emrolunduğu şey bu. Ben insanlarla ancak La ilahe illallah deyinceye, Muhammedun Resulullah deyinceye, namazı kılıp zekatı verinceye kadar harp etmekle emrolundum. Namaz kılmayan bir insan bunu düşünmeli. Allah Resulü veya ben Allah Resulü'nün zamanında olsaydım, acaba Allah Resulü'nün yanında savaşanlardan mı olurdum yoksa kendisiyle savaşta kimselerden mi olurdum? Zekat vermediğimde, namazı kılmadığımda. Bakın, e, namaz kılmayan bir kimse Müslüman değildir. Dolayısıyla namaz kılmayan bir kimsenin besmelesi geçersizdir. Orucu geçersizdir. Nafile namazı da geçersizdir. Teravih kılıyorlar. Geçersizdir. Geçersiz olunca düşünün, bu kimsenin yediği yemek şeytana ibadet oluyor. Çünkü çektiği besmele şeytanı besliyor. Besmelesi geçersiz çünkü. besmelerin geçerli olabilmesi için şu esas lazım. Hele bir de haramdan yeme varsa, besmeleyi zaten çekmiyorsa, bunlar zaten kendiliğinden anlaşılır konular. Ama şuraya dikkat edin. Allah Azze ve diye kulluğun asgarisi, dil ile imanın asgarisi, nasıl kelime-i şehadet ise azalarla fiilin Asgariyesi namaz kılmaktır. Kalp ile ilgili olan şeyler ise, yani kalbin itikad etmesi, kalbin yani Allah'tan başka ilah kabul etmemesi, Rab kabul etmemesi. Bakara suresinde emir içeren ilk ayet, yani Kur'an-ı Kerim'i başından okumaya başladığınız zaman, kullara yönelik ilk defa emir içeren ayet, Bakara suresi 21. ayetidir. Nasıldı Bakara 20. ayeti? O buzu rabbukumullezî halakakum velezîne min qablikum İlk emir bu. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Kur'an-ı Kerim'deki ilk emir bu. Yani Rab olarak Allah'ı kabul etmek zorunda. Herkes kabul eder. Allah'ı Rab olarak kabul etmeyen hiçbir insan yoktur. Mümkün değil. Ateistler eğer Rab olarak kabul ettikleri takdirde ona ibadet gerekeceğini bildiklerinden bunu itiraf etmek istemezler. Bu yüzden Allah'ı inkar etmiş gibi görünürler. Rabbi inkar eden hiçbir insan yoktur. Allah Azze ve Celle herkesin mayasına yazmıştır Rab olarak Allah'ı tanımayı. Herkesin mayasında var yani bu. Eğer bir kimse Rab yoktur, Allah yoktur diyorsa yalan söylüyor, münafıklık yapıyor bir nevi yani. Kendi ikinin sesine de muhalefet ediyor. Böyle bir şey aslında imkansız. Bu yüzden hiçbir peygamber Allah vardır diye davet etmeye gelmemiş. Dikkat edin. Allah vardır itiraf edin diye şeye gelmemişler. Hiçbir peygamber bu davette gelmemiş. Fakat şunu demişlerdir, Rabbi birleyin. Yani Rabbi mecbur itiraf edeceksiniz. Herkesin yapısında mecburi olarak, ıstırarı olarak, zorunlu olarak Allah Azze ve Celle'yi Rab olarak bilmek vardır. Fakat birlemeye gelince, yani tevhid etme bu bambaşka bir şey. Bu peygamberlerin davetinin konusu olmuştur. Rabbi birleyin. Yani nedir Rab? Rab bir manası sahip. Efendi, büyük sahibi, biz mesela rububiyet tevhid dediğimiz zaman, Rab olarak Allah'ı birlemek dediğimiz zaman, bize gözlerimizi görür kılan, kulaklarımızı işitir kılan, ayağımızı yürür kılan, elimizi tutar kılan, su içtiğimizde o suyu bizi kandırır kılan, yemek yediğimizde bizi doyurur kılan, ateşi yaktığımızda onu yakıcı kılan Allah Azze ve Celle'dir. Bunlar hep Allah'ın fiilleri. Bizi öldüren, yaşatan, bize rızık veren. Rızkımızı bize nasip eden, bunların hepsi Allah Azze ve Celle'dir. Hepsi Allah'ın fiilleri. Yani Allah'ın fiilleridir bunlar. Allah mesela yaratmada tektir. Bak bu birleme. Çünkü önceki insanlarda bu sıfatlarda Allah Azze ve Celle'nin rububiye sıfatlarında ortak koşanlar olmuş. Mesela yağmur indiren kim? Allah. Ama demek ki bazı kavimlerde... E, Rububiyet noktasına şirk koşanlar olmuş. Mesela yıldıza bağlamışlar. Yıldız. Yıldız, falanca yıldız sayesinde yağmur yağıyor demişler. Peygamberini göndererek Allah Azze ve Celle öncekilerden bu şirki bertaraf etmiş. Yıldızlar değil, hayır Allah'tır. O yıldızın sahibi de Allah'tır. Bizim aramızda halen daha bu sıkıntılar var. Mesela rezzaklık sıfatı, rızk verme. Allah'a ait değil mi? Yani rububiyet sıfatlarından. Rızkımızı veren Allah Azze ve Celle'dir. Ama biz Müslüman bir toplum olmamıza rağmen bu konuda ciddi handikaplar var. Rızkı veren kim? Allah. Ama sen e, rızkı verenin Allah olduğunu diline söylediğin halde o rızık konusunda endişe edip şayet Allah'a itaat ettiğin takdirde ona isyan etmediğin takdirde, günaha girmediğin takdirde o riskin sana gelmeyeceğini zannediyorsun ve haram bir işe giriyorsun. Ne oldu rububiyet inancı? Adam mesela başına bir musibet geliyor. Sıkıntıya giriyor. Maddi bir sıkıntı düşünün. Belki icralık oluyor. Zannediyor ki ben kredi çekmezsem veya e, hırsızlık yapmazsam bu icradan, bu talandan kurtulamayacağım. Ne oldu? Bak Rab hakkındaki birle birlemesi bu itkadı sarsıldı. Bu itkat kendisini fiiliyata sevk etti. Ne yaptı? Hırsızlık yaptı veya faize bulaştı. Allah'tan başka bir kapı aradı yani. Rızkı verenin, belayı getirenin de kaldıranın da, sıkıntıyı verenin de, onu kaldıracak olanın da Allah olduğunu diliyle söylerken fiilleriyle buna muhalefet etti. Azaların bu şekilde muhalefet etmesi ancak kalpteki bu sapmadan dolayıdır. Kalpteki itikat saptı çünkü. Dil yalan söylüyor. Rızık Allah'a aittir diyor ama, fayda ve zarar vermek Allah'a aittir diyor dil ama kalp buna inanmıyor. Kalp inanmadığı için diliyle söylediği bu hakikati azalarıyla muhalefet ediyor. Bakın bu rububiyette bir sapma, şirk. Allah korusun. Rızık veren Allah. Rızık veren Allah ise biz rızkı Allah'tan bekleriz ve Allah'a isyan etmek bizim rızkımızı keser diye itikal ederiz. Görünür sebepler farklı dahi olsa. Çalan çırpanlar sanki e, çok fazla mala sahip oluyor ama namuslu bir ticaret yapan, namuslu bir şekilde Allah'tan korkarak hareket eden sanki bir darlık yaşıyor gibi bir görüntü var. Bakın Allah'ın takdiri biz Allah azze ve celle'nin kimin ne için ne takdir ettiğini bilmiyoruz. Biz başımıza bazı şeyler gelince görüyoruz ancak. Allah eğer senin fakirliğini takdir etmişse Allah'a isyan etmen senin o durumunu değiştirmeyecek. Allah senin zenginliğini takdir etmişse <gülüyor> zenginliğini takdir etmişse senin Allah'a itaat etmen bundan alıkoymayacak. Kadere imanımızın aslında Allah'ın rububiyetinde tek oluşuna imanımızın bir gereği bu. Yani Allah ne yazdıysa bu başımıza gelecek, neyi yazmadıysa da bu başımıza gelmeyecek diye itikad etmemiz. Bu da kullum bir cüzü. Hem de önemli bir cüzü. Çünkü bu olmadığı zaman insan şirke düşer. Kalbi şirk itikatlara düşer. Aslında nedir? Kalbinde... Allah'tan gayrı Rabler vardır. Beni zengin edecek olan şey haram işlere girmektir. Bakın bu Allah'tan gayrı Rab itikadıdır. Yani rızık veren Allah'tan başkası var gibi. Haşa. İtikanda bu vardır. Bizden istenen şeyler kulluk. Yani Allah Azze ve Celle bu ayet ve pek çok ayette kulluk istiyor. İbadet etmemizi, kendisine kulluk etmemizi. Allah'ı birleyerek kulluk etmemizi. Rasuller'in tebliğ ettikleri, açıkladıkları şekillerde kulluk etmemizi istiyor Allah Azze ve Celle. Yani e, kalbin tamamlamıyla, ile Allah Azze ve Celle'ye yönelmişken, azalarının fiilleri de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olmak zorunda. Çok samimi olabilirsin Allah ibadette. Fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun değilse, o ibadet Allah adına geçerli değil. Muhammed ve Vesselam'ın sünnetine uygun bir şekilde yapıyorsun ama samimi değilse, Allah Azze ve Celle'nin rızası halis olarak gözetilmemişse Allah bunu da kabul etmiyor. Yani elektrikte nötr ile faz gibi düşünün. Nötr olmayınca elektrik yanmıyor. Faz olmayınca da böyle ışık yanmıyor değil mi? Aynı bunun gibi birisi yani ihlas, Sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasının gözetilmesi, diğeri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygunluktur amellerimizde. Dolayısıyla gerek namaz kılmamızda, gerek hac yapmamızda, gerek oruç tutmamızda, gerek zekatımızda, gerek dünya işlerinde çalışmamızda, gerek yemeğimizde, içmemizde, mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanında bir genç var, sol eliyle yiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki sağımla ye diyor. Sol eline yeme. Genç diyor ki yapamıyorum diyor. Yapamaz olasın diyor. Ve o gencin eli kuruyor. Bakın bu yeme fiili. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sağımla ye. Yani bu bir namaz değil. Oruç değil. Hac değil. Zekat değil. Yani bu şer'i ibadetlerden değil. Sadece bir yemek yeme. Sağınla yediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve genç diyor ki, yapamıyorum. Yani bizde hep bu tırbaneler var ya, ya işte sünnet böyle de yapamıyoruz. Allah'ın emri böyle de yapamıyoruz. Yahu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, farz olmayan bir konuda bile, yani aslen ibadet olarak farz olmayan bir konuda bile sağınla yediyor. Genç yapamıyorum diyor, yapamaz olasın diye beddo ediyor. Eli kuruyor bu gencin. Şimdi düşünmemiz lazım. Acaba biz keşke hani diyorlar ya keşke Allah Resulü'nü görseydim onunla beraber olsaydım. Gerçekten istiyor musun bunu? Çünkü sen böyle bu yamuk hareketlerine devam etseydin Allah Resulü sana beddua edecek be. Sen onun kaşına gözüne vurgunluğunu dile getirip kaşı şöyle gözü böyle endamı böyle diye Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyorsun. O, alemlere rahmet olarak gönderilmesinin sebebi kaşı gözü değil. O, örnek alınsın diye. Ahzab Suresi 31. ayetinde buyrulduğu gibi. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için Allah'ın Resulü'nde en güzel örnek vardır. Her konuda en güzel örnek Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam. Bu sebeple sen eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendine örnek alıyor... Ticaretinde, hanımında çoluğunda, çocuğunla ilişkilerinde ve her meselende, insanlarla ilişkilerinde Allah Resulü'nü örnek alıyor da Allah senin e, bu ittibandan dolayı etrafından bazı insanları uzaklaştırıyorsa, bazı işlerini e, yolunda götürmüyorsa bunlar hep Allah'ın takdirleri dikkat edin. Bununla imtihan ediliyorsun. Bundan daha güzel bir nimet yok. Çünkü biz ayetin ifadesine dikkat edin. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için Allah Resulü en güzel örnektir. Dünyaya iman edenler için değil. Biz ahirete iman ettik. Biz cennet veya cehennem bekliyor bizi. O Resul'e uyarsan Allah Azze ve Celle cenneti vaat ediyor. Sadece ona tabi olanlara yalnız. Uymazsan cehennemi vaat ediyor. Ve sen Allah Resulü'ne uyduğun zaman dünya hayatında sanki cehennemi yaşıyorsun. Cehennemden daha beter olamaz değil mi? Dünyada ne kötülük görüyorsan cehennemden daha kötü olamaz. Allah Azze ve Celle buyurur ki insanlardan bazıları vardır ki mahlukattan gördüğü bazı zarar ve sıkıntıları Allah'ın azabıyla bir tutmaya kalkar diyor. Allah'ın azabı nerede? İnsanların bütün insanlar bir iki insan değil, bütün insanlar bir araya gelse sana en büyük kötülü dokundurmaya kalksa Allah'ın azabına karşı neresinde kalır? Yine onun nimetine cennetteki nimetlerine karşı da durum böyledir. Biz Allah'ın e, ücreti ucuz olmayan cennetine talibiz. Cennetin bedeli ucuz değil, az değil. Dünyadan vazgeçmek pahasına. Biz bir kere dünyadan vazgeçmek zorundayız. Çünkü ahirete iman ettik. Fakat bununla beraber senin itikadın bu şekilde olursa Allah sana dünyada cenneti yaşatır. Çünkü sen dünyayı eğer kalbinden çıkarırsan, dünyayı kalbinden çıkarırsan, dünyadan ne kaybetsen sana dokunmaz. Kaybedeceğin bir şey yok. Ben zaten sildim onu. Ama gelirse fazladan bir nimet. İşte İki cennet sahibi olur böyle bir kimse. Hem dünya hayatı kendisine cennet olur, hem de ahiret hayatı cennet olur. Başına gelen musibetler seni sarsmaz, etkilemez. Sildin sen dünyayı. Ama dünyada yaşadığın müddetçe musibetlere uğradığın gibi mutlaka nimetlere de sürekli mazharsın. İnsan düşünmediğinden pek çok nimetinin farkında değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vuruyor ya, dünya konusunda... Daima sizden daha düşük durumda olanlara bakın ve Rabbinizin nimetlerini müşahede edin, buna şükredin. Din konusunda da, dindarlık, Allah kulluk konusunda da sizden üstün olanlara bakın ve gayretinizi artırın. Biz tam tersini yapıyoruz. İbadet kulluk konusunda ya benim kadar işte dürüstü var mı? İşte namaz kılmasam da kalbim temiz. İşte ben şunları bunları yapamıyorum belki ama ben şöyle şöyle bir adamım. 4-4'lük dört olamazsam da 4-3'lüküm diyor mesela. Kendini beğeniyor. Dünya konusunda da ya falanın şöyle şöylesi var. Bizde bu yok. Ondaki imkanlar ben de olsa ben şöyle şöyle yapardım falan filan. Bakın bu bakış açısını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bir kere bir düzelterek veriyor. Diyor ki dünya konusunda sizden daha düşük olanlara bakın. Sadece mal olarak değil, hiçbir malın olmayabilir. Gözün var mı? Göz ne kadar büyük bir nimet değil mi? Elin var mı? El ne kadar büyük bir nimet. Ayağın var mı? Ayak ne kadar büyük bir nimet. Sayamayacağın kadar nimetlerin içerisindesin. Bunların değerini ancak kaybettiğin zaman anlarsın. Ve şunu da bilmemiz lazım. Başından beri söylediğimiz gibi, Rab Allah'tır. Mülk sahibi O'dur. Senin sahip olduğun bir şey yok. İşte ben Allah'a itaat ettim de, haramdan kaçındım da işim yürümedi mi diyorsun? O ıslaten senin değildi. Allah'ındı. Sen Allah'ın emanetçisisin bu dünyada. Bu dünyadan faydalandıran veya zarar, e, zarara uğramana sebep olan Allah Azze ve Celle e, yani mülkün sahibi o. Allah bizden kulluk istiyor. Yaratılma gayemiz bu. Yani emrolunduğumuz gaye bu. İnsan bu bilinçle olursa dünya hayatı ona gülük gülistanlık olur. Rahat olur ve Rabbine ibadetten, ona kulluktan huzur duyar. Başına gelen şeyler de onu etkilemez. Öyle insanlar vardır ki adam musibetlere uğramıştır etrafındakiler yanıp yakılıyor. Musibete uğrayanlar onlar değil, yakınları, tanıdıkları. Ya görüyorsun mu onu olacak, şimdi ne yapacak falan filan. Onun uğradığı musibetle bunlar helak olur. Ama o kimse Allah'a tevekkülüyle huzur içerisindedir. Ben Allah'ın kuluyum. O alemlerin Rabbidir. O Rab ki yedi kat semanın üzerinde, semaları da şöyle tarif ediyorlar Resulü Aleyhisselatü'nü. Düşünebiliyor musunuz? Yani koskocaman bir çöl düşünün. Yedi kat sema bu çöle atılmış bir halka gibi. Yedi kat semanın üzerinde, arşının üzerinde, her sema arası da 500 yıllık mesafe diyor. İbn-i Hamur radyalanmadan gelen rivayette. 500 yıllık mesafe. Bu 507 kere 5 ne yapar? 3500 yıllık mesafe. Yükseklerde. Rabbimiz Azze ve Celle her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeyden haberdar. İnsanların bütün hepsinin kalpleri de onun elinde. Kalpler diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Rahman'ın parmakları arasındadır. Onlar dilediği gibi evirip çevirir diyor. Biz mahlukantına benzetmeyiz Allah Azze ve Celle'yi. Bildirdiği gibidir. Çünkü e, bizim aklımıza gelen ne varsa Allah Azze ve Celle o değildir. Mahlukuna benzemez. Ama hadiste böyle diyor. Rahman'ın parmakları arasındadır. Bu kalpleri Rahman dilediği gibi evirip çevirir. <gülüyor> Mesela Fussilet Suresi 33. ayetine bakın. Ee, sana sürekli düşmanlık eden bir kimseye iyilik yapmaya devam ettiğinde onun birden dost olduğunu görürsün diyor. Niye? Çünkü kalpler Rahman'ın elinde. Biz bu kainatta, bu dünyada yani yedi kat semaya oranla çok küçük bir yerdeyiz. Ve zerrecikleriz belki bu nispette. Zerreler misalindeyiz. Allah Azze ve Celle bizim sahibimiz. Biz onu razı edersek eğer ona kulluğumuzu itiraf eder, şuurlu bir şekilde hareket edersek bizim karşımızda hiçbir şey duramaz. A! Onun karşısına geçer. Kulluktan yüz çevirir. Büyüklenmeye kalkarsak Büyüklenenlerin sonu her zaman için çok çetin olmuştur. Mesela bu gelen bir rivayette buyuruluyor ki adamın birisi böyle görkemli elbiseler içerisinde eteğini sarkıtmış, kibirli bir şekilde yürürken birden onu yer içine aldı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Halen daha yerin dibine batmaya devam etmektedir. Kıyamet gününe kadar böyle olacak diyor. Bir anda büyüklenmiş, böbürlenmiş, kibirlenmiş ve Allah'ın kendisine nasip ettiği, lütfettiği şeyler sebebiyle büyüklük taslıyor. O anda yerin içine veriyor. Yani e, kulluk ile kibir birbirinin zıttı olan şeyler. Alemlerin Rabbine karşı, alemlerin Rabbinin Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla gönderdiği dinden, ister Kur'an-ı Kerim'den, ister sahih sünnetlerden bize ulaşan herhangi bir hakkı kabul etmememiz kibirdir. Bunu getirenin Bizim hor gördüğümüz bir kimse olması sebebiyle sıradan bir adam görüyoruz. Elinde büyümüş. Veya daha dün neydi? Böyle baktım birisi sana Allah Resulü böyle buyurdu diye hakka getiriyor. Hadi lan senin işte getirdiğinden ne olur? Senin söylediğinden ne olur diyerek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sözünü reddettiğinde bu hakka karşı kibirlenmektir. Küfürdür vallahi korusun. İbn Mes'ud'dan gelen rivayette kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez diyor. Bu söz ağır gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kibri işte böyle açıklıyor. Kibir, hakka karşı büyüklenmek, hakkı kabul etmemek ve insanlar küçümsemektir. O halde bize hakkı söyleyen kim olursa olsun biz hakkı kabul etmek zorundayız. Hakkı reddetmemiz bizim ebedi helakımıza sebep verebilir. Bundan Allah'a sığındırız. Subhaneke <gülüyor> Allahümme ve bihandik ve eşhedü en la ilahe illan tevahdeke la şerikelek ve estağfuruke ve